Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Politi ile Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar Hoş geldin Bengi. Hoş bulduk. Geçtiğimiz haftadan değil de ondan önceki haftadan devam ediyoruz. Evet iki hafta önceki programda alternatif para birimlerini konuşmaya başlamıştık. Alternatif yerel, paralel, tamamlayıcı vesaire gibi isimlerle aslında hepsi aynı şey demek değil. Yani tamamlayıcı para birimleri adı üstünde tamamlıyor. Ama işte yani ulusal para biriminin yanında kullanılan onu tamamlamak için ama bazı sistemlerde mesela ulusal para biriminin tamamen... Mümkün olduğu kadar kullanmama e, ve yerine ikame etme e, amaçlı paralar da var. E, bir kısaca hatırlatayım, özet yapayım. Bu alternatif para derken geçen haftada bahsettiğimiz aslında zaman bankalarını da bir alternatif para e, sistemi olarak düşünmüştük. Kabaca üç e, kategorizasyon var. Hem bunun üzerine yazılıp çizilen ekonomik sosyoloji ve ekonomik alanında yapılan çalışmalarda hem de dünya üzerinde hakikaten örneklere bakınca kapaca üç kategorizasyon olabiliyor dedik. Bir tanesi zaman bankaları dediğimiz hizmet kredi sistemi yani verdiğin hizmet üzerine bir sistemden bir kredi aldığın. İkincisi yerel mübadele ve ticaret sistemleri. Let's Local Exchange and Trading Systems. İşte i̇lki zaman bankalarını ilkine örnek vermiştik. Ve şöyle de bir ampirik e, aslında şey var e, orada temayül var ki e, zaman bankaları genellikle bir e, daha çok gelişmiş ülkelerde e, yaş ortalamasının e, yüksek olduğu bölgelerde ve e, genellikle de bakım hizmetleri için e, kullanılıyor. Yani bu tabii ki Türkiye'de gördüğümüz bir örnek var Zumbara e, tam olarak böyle değil. E, ha, yeri gelmişken söyleyeyim Çanakkale'den. Oral Kaya haber verdi. Orada da bir zaman bankası uygulamasına başlamayı düşünüyorlarmış. Belediye yerel yönetimin birazcık inisiyatifiyle. Ama mesela Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde baktığımızda zaman bankalarında genellikle bakım hizmetleri. Yani böyle bir eksikliği kapatmak üzerine zaman bankaları işlev görüyor. İkincisi işte Let's dediğimiz yerel sistemler. Burada bir Para birimi yok aslında dolaşan bir para yok ee, ama bir alternatif birim üzerinden fiyatlama var. Ee, üçüncüsü asıl bahsetmeye başladığımızda e, bir yani basılı e, fiziksel olarak varlığı olan ya da işte bir, bir şekilde e, sanal bir varlığı olan e, elektronik sistem üzerinden işleyen e, para birimleri. Bunların da genellikle e, şöyle olduğunu biliyoruz. E, ...bir kriz ya da ihtiyaca karşılık değil... ...daha çok yerel ekonomiyi ya da... ...dayanışma ekonomilerini desteklemek üzere... ...iradi bir şekilde yani bir... ...aslında bir ekonomi... ...politikası olarak ortaya çıkarılıyor. Şimdi bunlardan biz... ...geçen programda bahsettiğimiz... ...İthaka'daki para birimiydi... ...New York'un, New York eyaletinin... ...İthaka kasabasında kullanılan... ...şu an aktif olmadığını aslında... ...ben öğrendim geçen programdan sonra... Ancak bir yerel ekonomi ağının devam ettiğini ancak paranın kendisinin aktif olmadığını. Çünkü aslında bunlar para sistemleri yani bunların da ayakta kalması bir anlamda bunlar da ortak varlık, ortak zenginlik ve bir müşterek. Ve onların orta, ayakta kalabilmesi için sistemlerin herkesin biraz çalışması gerekiyor. Çalışmayınca olmayabiliyor. Itaka'daki modelden bahsetmiştik İthaka Hours'dan. İkinci bahsetmek istediğim şey model bugün Fransa'daki sol, sol para birimi. 2007'de Fransa'da üç bölgede pilot olarak başlatıldı, 3 daha doğrusu şehirde pilot olarak denendi. Bildiğim kadarıyla bunu ortaya çıkaran inisiyatif ortaya çıkaran sol parasını, grup 1998'den beri beraber çalışan bir grup aktivisti yani bir ekonomi aktivisti diyelim. Ve şu anda e, Fransa'da yedi bölgede kullanılan bir sistem. Bunun içinde Alsas, Akiten, Brittany, Île-de-France, e, Midi-Pyrénées, Pyrénées, Prenne, Orta-Pyrénées, e, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais var. E, yine bildiğim kadarıyla bu aslında bir Avrupa Birliği e, yerel gündem özellikle e, içinde verilen bir hibeyle e, hayata geçirilmesine çalışıldı ve ilginç olan burada bir e, kamu özel sektör ortaklığı demeyeceğim <gülüyor> bizdeki gibi ama e, kamu toplum ortaklığı yani kom, kamu sivil toplum ortaklığı gibi bir e, inisiyatifle hareket, e, ortaya çıkarmış olması e, böyle biraz hani dev yani bu kadar geniş olarak uygulamaya konulan işte pilotu yapılan falan filan büyük bir proje olarak bu alternatif para birimi olunca arkasında daha böyle büyük dev aktörlerin olduğunu ee, hani dev e, ticari aktörler değil ama hani büyük e, yapıların olduğunu tahmin etmek zor değil. Ee, bir e, kredi kooperatif, e, bir kooperatif banka Fransa'nın büyük kooperatif bankalarından bir tanesi. Artı Çek dejene e, duymuş olanlar vardır eminim. İşte bu Sodexo gibi... E, ...yemek çeki e, şey yapan... E, ...çek döjeni de bir e, işçi kooperatifi bu arada... ...yani ilginç e, bir yapısı var... E, ...ve e, yerel yönetimlerin ortaklığıyla... ...aslında ortaya çıkarılmış... ...yani bu kadar yaygın ve iyi işleyen bir sistem olarak... E, ...tasarlanıp uygulamaya konulması... ...birazcık böyle çok e, titizlikle yapılmış olmasından... E, ...üç tür koop, e, sol var... E, ...bir tanesi kooperatif sol... ...yani... Fransızcası kooperatif işte Türkçesinde kooperatif diyebiliriz ama daha şey diyeyim işbirliği için sol ya da işte yardımlaş karşılıklılık için sol denilen bir para kartı var Bu da bir para birim var Sol Bu 1 euro eşittir bir işbirliği solü gibi parayla birebirşeretilmiş arkası yani arkasında tamamen öyle bir denklik var. E, bu e, oradaki işte yerel dayanışma ekonomisini desteklemek için kullanılan para birimi yani işte oradaki kooperatif manavdan ya da işte oradan üreticiden e, satış yapan manavdan bir şey oluyorsanız işte bilmem ne ya da işte yandaki terzi kooperatifinden şudur budur hani oradaki hakikaten orada kalan yine yerel olarak uygulamada olan bölgelerde sadece kullanılabilen ve yerel dayanışma ekonomisini desteklemek için kullanılan para birimi yani. E, ancak heh, bunu da söylemiştik geçen şeyde kullanılmayan sollar değer kaybediyor. Yani bu e, gördüğümüz çoğu parada var. E, ve değer kaybediyor. Yani diyelim ki sen 1 euro e, 10 euro verdin 10 sol aldın. Ondan sonra bir ay sonra o 10 sol e, aslında 9 sol etmeye başlıyor. O arada e, kal, e, kaybedilen değer e, bu sol sisteminde birebir var mı ondan çok emin değilim. Ama genellikle bu sistemlerde ortak bir havuzda asına toplanıp ondan sonra o ortak sistemin dönüşü için ve ona emek verenler için kullanılıyor. Geçen program, yani bu biraz böyle bir şey oldu şimdi. <gülüyor> Konuyu dağıtmak gibi oldu ama. Geçen programdan sonra gelen sorular arasında vardı. Mesela Itaka Hours'da da yüzde bir gibi bir kesinti yapılıyor herkesten. Ve o ortak bir havuza toplanılıyor ve sistemin işte regülasyonu ve çalışması için de, emek verenlere destek olarak veriliyor. Yani böyle bir e, ortak değer yaratma, bir havuz yaratma pratiği genellikle bu e, sistemlerde var. E, Sola geri dönelim. İkinci tür sol parası e, commitment sol dedikleri işte e, nasıl nasıl çevireceğimi bilemedim ama e, adama, adanmışlık solü. Söz. Yani tam şimdi anlatınca anlayacaksınız. Hı -hı. Söz e, gibi değil. Bu daha çok zaman bankası gibi işleyen bir şey. Yani zumbaranın yani da, tamamen zaman e, temelli, e, emek temelli ve zaman temelli bir mübadele için kullanılan. E, işte saat birimiyle değil de işte sol birimiyle, komitment sol birimiyle. Yani söz vermek değil de daha böyle bir hani zamanını adamak Hı. üzerinden öyle bir komitmentten e, geliyor. Bu adama e, solü işte zumbaramsı, e, zaman bankası biçiminde işleyen e, herkes yani... Bunun amacı da e, gönüllü emeğini e, işte bir takım piyasa değeri biçmediğimiz ya da işte ücretlendirmediğimiz tür değer biçimlerini görünür kılmak ve hani aslında e, komüniteleri, toplulukları, yerel toplulukları e, bu tür emeklere daha fazla yöneltmek. Yani onu itibarlı olarak e, bunun e, yapılmasını sağlamak. O anlamda toplumsal bağları e, güçlendirmek. E, i̇kincisi de. Dedicated Sol. <gülüyor> Bunlar tabii Fransızca ve İngilizce'de farkları olan. E, bu da daha nasıl diyeyim hedefli sol gibi. Onu da anlatınca e, neden öyle dediğimi anlayacak e, izleyici, e, dinleyicilerimiz. E, bunu, bu dedicated sol yani e, hedefli sol parasını e, sadece e, idari birimler kullanabiliyor. Daha doğrusu idari birimler dağıtabiliyor. E, ve yani hani belediye de olabilir. İşte daha merkezi e, Devletin de bir parçası eğer oradaysa, o sistemin içindeyse o da. Ve belli gruplara bir sosyal yardım amacıyla gibi. Yani bu şey hedefli solde sadece belli işte işletmelerde, o ağın içinde olan işletmelerde sonuçta kullanılabiliyor ama işte nakit yardımı yerine direkt olarak hani Türkiye'de de işte şartlı nakit destekleri var, şunlar var, bunlar var. Onun yerine sana hedefli sol parasını veriyor ee, işte azınlıklar e, marjinize olmuş kesimler işte hani bir şekilde sosyal yardıma yani yoksullar gibi gruplara ve sen de e, onunla ancak e, şey yapabiliyorsun e, o sistemin içindeki Aslında işletmelerden alışveriş yapabiliyorsun e, işte geçimini sağlamak için e, bu şekilde hem yani bir sosyal politika yapmış hem de e, oradaki yerel ve danışma ekonomisine Hani bir talep yaratmış oluyorlar ee, bu açıdan ilginç bir örnek. Buna benzer uygulamalar Türkiye'de vardı. Ee, sosyal hatırladığım kadarıyla Diyarbakır ya da Mardin'de olabilir. Ee, bir sosyal temizle pazar yani küçük üreticilerin ya da kooperatiflerin zaten pazarı ulaşması için belediyenin ön ayak olduğu ve aynı zamanda belediye bir sosyal yardım dağıtırken de daha çok o pazardan alışveriş etme kuponu şeklinde veriyordu tam olarak yerini hatırlamıyorum şimdi hatırlatan olur büyük ihtimal dinledikten sonra mesela bu da çok ilginç bir uygulama bu anlamda hem yerel dayanışma ekonomisini destekleyecek hem de yoksulların hani bir şekilde en azından aç kalma sınırının üzerine taşınmasını sağlayacak. Ee, bu Fransızdaki sol, bunu işte yaklaşık 10 senedir hayatta olan devam, şey. devam ediyor yani devam ediyor. Evet, evet. Ee, bu yaşıyor. <gülüyor> Ama bu zaten dediğim gibi işte itikaf böyle da çok tamamen işte taban temelli, tabandan ve gönüllü emeğiyle işleyen bir sistem. Ee, ve hakikaten paranın basıldığı durumda ilginçleşiyor işler. Yani şimdi biraz sonra bahsedeceğimiz Bristol Pounds mesela tamamen sanallaşmaya çalışıyor. Çok istersen yani basılı da kullanabiliyorsun ama çok daha sınırlı basılıp banknot olarak. Ancak e, Itaq Ağuruz'da şimdi basınca parayı bir şey de gerekiyor yani. Onun... E, yani çok fazla olmuş bir vaka yok da bir de e, taklit edilmesi e, ve işte hani sa şey sahte para basılması, evet. e, alternatif paranın kalpalanlığı gibi durumlara karşı da bir gönüllü e, monitör etme, denetleme sisteminin kurulması gerekiyor. Yani tamamen özgüce dayandığı zaman oradaki insan zamanı ve enerjisi azalınca onları tekrar yaratmak zorlayabiliyor. O yüzden... E, bu tür sol gibi daha kurumsal olarak başlamış yapıların sistemlerin herhalde devam etmesi daha kolay diye düşünüyorum. E, tabii çok bürokratik olma dezavantajı da var. E, burada bahsedeceğim son örnek e, şey Bristol Pound. Bristol e, İngiltere'de bir şehir bildiğiniz üzere. <gülüyor> Bristol Pound e, şehir... E, temel yani sadece bir kasaba ya da işte bir mahalle bir köy falan değil bütün Bristol kenti içinde geçerli olan bir para e, İngiltere'de e, hem bu e, geçen programda da bahsetmiştik yaklaşık 450-500'den fazla bile olabilir bugün e, şey yerel tüccar yani let's var yerel mübadele ağları e, bunun yanı sıra yaklaşık 8-9 ayrı e, yerel para birimi olduğunu biliyorum Bunlardan bir tanesi en çok şey yapan bir de Bristol ilginç bir yer. İşte Bristol is weird. Garipliği tuhaflığıyla ünlüdür derler İngiltere'de. O yüzden belki daha fazla göze batanlardan bir tanesi Bristol Pound. Kent yani bütün şehirde geçerli bir sistem dedim ve bunun içinde yaklaşık 800 işletme var. Yani Bristol Pound ile alışveriş yapabileceğin yaklaşık 800 işletme var. E, Bristol Pound da sterline birebir e, şey yapılmış e, endekslenmiş bir e, para. Yani bir Sterling bir Bristol Pound e, Çok iyi işleyen bir web siteleri var. Bir portalları var. E, bunun için e, yani ...ilgilenen varsa gayet gitsin... ...Pristal diye Google deyince çıkıyor. Ee, Bunu da hem yani... ...nasıl yapabilirsin, ne yapabilirsin... ...ya da işte işin içine girmek istiyorsan... ...ne yapmalısın lazım falan gibi pratik bilgiler var. Aynı zamanda da işletme listesi var... ...güncellenen, işin içine giren... ...yani sistemin içine girenler, çıkanlar... ...vesaire. Ee, aynı zamanda... ...belli e, yerlerde... ...nakit noktaları var. Yani e, kentteki her yerde... ...yapamıyorsun şeyi, işte sterlini verip bütün işletmeler yapmıyor ama böyle yani çok sayıda nakit noktası var. Aynı zamanda çok iyi işleyen bir elektronik sistem. Yani hiç bunu fiziksel olarak nakitle yapmadan tamamen işte banka hesabından, sistemin hesabına Bristol Pound'un hesabına para geçirerek Bristol Pound'u alabiliyorsun. Başka ne diyecektim? Şey e, tamamen hiç yani Bristol Pound az önce de söyledim basılı bir para olarak çok e, sınırlı sayıda banknotu var. Daha çok işte e, banka kartı değil ama telefondan işte hesap numaranı vermen e, ve ondan sonra karşı tarafa da sana da bir e, cep telefonu mesajı gelmesi işte o e, alışverişi şey yapan e, teyit eden hı hı. E, şeklinde işliyor. E, İki faktörlü doğrulama dinlediğine galiba. <gülüyor> Ben bilmiyorum öyle mi deniyor? Bitcoin'de öyle deniyor. Evet doğru. Sen Bitcoin konuşalım istiyordun ama biz zaten bundan pek bahsetmeyeceğiz. Neyse bu sistem tamamen elektronik olduğu için ve sanal olarak istediği için çok daha kolay ve şeyden ittaka oruzdan çok daha kolay bir şekilde giden. Bildiğim kadarıyla yani şey ilgilenen varsa zaten internetten takip edecektir. Birçok videoları var. Akademik birçok çalışmanın da e, konusu olmuş durumda ve e, mesela kooperatifler e, kendi aralarını yani bu paraların e, daha kooperatif ya da dayanışmacı e, işletmelere bu alternatif paraların desteklemek için kullanıldığı örnekler var. Yani e, şöyle diyelim ki e, bir kooperatiften alışveriş yapacaksan e, daha ucuza oluyor yani hı hı. gibi. Ya da mesela alternatif parayla alışveriş yapacaksan daha ucuza geliyor o parayla gibi. Yani bu teşvik edici bir takım şeyler, yöntemler kullanılabiliyor. Bir de mesela bir Pound'u da vardı hatırladığım kadarıyla. Bir miktar zaten kenara ayrılıyor sistemin işleyebilmesi için. Ama bir miktarda mesela tabi buna gönüllü oluyorsun en başında sen de yani tamam evet ben de bunu öneltiyorum diyorsun. Ee, mesela yüzde bir gibi bir şey de yine kesip ondan sonra bölgede yerel ekonominin içinde yeni başlayacak kooperatiflere e, bir fon olarak e, da yani daha böyle her tür işletmeyi önemseyen yani ekonomi büyüsün de nasıl olursa olsun, yerel ekonomimiz canlansın da nasıl olursa olsun gibi sistemler değil birazcık daha şey yapacağım bahsedeceğim şeyden yani aslında amaçların ne olduğundan şimdi bu tür paralar işte geçen da bahsettik genellikle kriz zamanlarında yani alternatif para bilimleri kriz zamanlarında gerçek para bilimlerine erişim kısıtlandığı zamanlarda ortaya çıkıyor evet ya da yani bir kriz zamanı olmaz ama bir şekilde yerel ekonomi önemseyen ya da işte başka türlü bir ekonomi önemseyen insetiflerden çıkıyor bu açıdan iktisadi yani ekonomik açıdan bize bu alternatif paraların bir hani politika aracı ya da bir araç olarak sunduğu imkan bir yerelleşme yani o parayı sen orada kullanabildiğin için sadece sisteme girdiğinde otomatikman zaten seni e, yer olarak alışveriş yapmaya itiyor. Yani işte baga, e, mahalle bakkalından alıyorsun da işte ne bileyim kimse hala Migros'tan alıyorsa <gülüyor> bilemiyorum da hani gidip Migros'tan almıyorsun. Yani burada ciddi anlamda burada üretilen yani bizim kazandığımız para bizim ücretlerimiz neden hani bizim e, yaşam alanımızı desteklemeye gitmesin gibi bir dert oluyor. Evet. İkincisi özellikle zaman bankası ya da işte bir takım şeylerde de gördüğümüz gibi işte led sistemlerinde de gördüğümüz gibi yani daha çok hizmet temelli ve genellikle piyasada değeri olmayan hizmetlerin değiş dokuş edilebilmesi bunun da bir değeri olması yani belki para cinsinden TL cinsinden para e, değeri yok ama işte bu alternatif e, şey cinsinden biz değerlendirmeye karar verdiysek görünür olması açısından önemli bu e, bakım hizmetleri olabilir işte ne bileyim daha toplumsal hizmetler olabilir örgütlenme olabilir hani toplumsal hareketlerin içinde var olma olabilir tabii ki insanlar bunları maddi bir çıkar için yapmıyorlar ama en azından bunların da ...yarattığı değerin hem ekonomi açısından... ...hem toplum açısından daha görünür olması ve... ...kıymetli yani itibarlandırılmasını sağlıyor. Birkaç program önceydi belki hatırlayanlar vardır. Ben Yunanistan'daki işte toplumsal ve dayanışma ekonomileri... ...kongresinden döndüğümde oradaki bir takım örneklerden de bahsetmiştim. Evet. Mesela orada da Solidarius Brezilya'da bir ağ... Yani bir dayanışma ekonomisi alı zaten. Biraz sonra Ekos'tan da bahsedince biraz daha şey olacak. Ama bir hatırlatma için söyleyeyim. Soy e, kendi para birimi var. Soy Darius. Ve Soy içinde bir ağda sen sadece e, ekonomik işletme olarak orada değer yaratmıyorsun. Yani başka tür işte bu az önce bahsettiğim e, piyasada değeri olmayan ücretlendirilmemiş bir takım emek türleriyle de. O ağın içinde aslında kredi kazanabiliyorsun. Yani şu demek. E, atıyorum işte üç tane, yani 300 tane kooperatif var. İşte biz de tüketicileriz orada yaşayan. Ondan sonra benim işte 10 solidaryosum var. Çünkü işte kazandığım e, parayı solidaryosa çevirmişim. Ama işte o kooperatiflerden bir tanesinde de gönüllü olarak ta, e, çatısını tamir etmeye yardım etmişim. O yardımın karşılığı olarak o işletmenin sahibi... Bana yani yine sanal sistem üzerine oluyor. Ha bak çok iyi iş yaptı ya bana yardım etti. Yardım etmesine de gerek yoktu. Bence hani buna ben iki soydarcısı veriyorum diyor atıyorum. Yani çok basitleştirdim tabii de. Yani bu şey demek sadece ücret ya da sadece parasal ya da e, para değeri olan e, emek türleriyle e, geçim sağlayabiliriz. Ya da yani bununla ancak e, şey geçimimizi sağlamak için bir para kazanabiliriz fikrini yok eden daha komünite olarak biz buna karar verdik. Komünitenin devam edebilmesi için verilen emeklerle de geçim sağlanabilir. Biz bunu tanımanın, bunun itibarlanmanın bir yolu olarak alternatif para biriminden bu insanlara belirli ödeme yapacağız, istiyoruz demek gibi. Üçüncü olarak ekonomik açıdan tabii ki işte yereldeki... E Tabii bu büyük bir genelleme olacak ama yerel ekonomi dediğimiz zaman yani bir mahalle ölçeğinden ya da bir köy ölçeğinden, kasaba ölçeğinden bahsederken oranın e, işletmeleri, yerel işletmeler genellikle küçük işletmeler zaten. Yani çok fazla yani tabii ki kar amacı, kar hırsı, büyüme hırsı olabilir bu işletmelerinde ama yani ya yok yani hakikaten... E, şey daha fazla var yani küçük işletmelerde yerel işletmelerde büyük işletmelere nazaran ya ben bugün şeyini kazandım hani ekmeğini kazandım daha fazla da çalışmak istemiyorum deyip hani kapıyı kapatıp çıkmak gitmek bizim daha ziyade bu tür işletmelerde gördüğümüz şeyler ve işte bu işletmelerin yaşamasını sağlayabilmek ve işte daha Bildiğimiz ek ekonomi gibi olmayan bir ekonomi içinde aslında faaliyet gösteren işletmelerin desteklemek ve yani onların evet. hayatta kalmasını sağlamak gibi bir etkisi oluyor. Ee, daha önemlisi belki yani daha önemli değil tabii ki de e, şu çevresel açıdan çok ciddi bir aslında şey var etkisi var parasal e, alternatif para birimlerinin bunun üzerine büyük ihtimalle e, akademik çalışmalar vardır yani daha doğrusu olduğunu biliyorum ama direkt olarak aklıma gelmedi. Ee, mesela alternatif para birimi kullanılmasıyla bir komünitenin ya da bir kasabının karbon ayak izinin ne kadar azaldığı e, ile ilgili. Çünkü ister istemez ekonomiyi yerelleştirdiğin zaman işte çok uzaklardan taşınan e, ve bu arada yani çok ciddi toplumsal ve çevresel e, maliyetlere en azından sera gazı salımı açısından yol açan tür e, işte çok fazla işte mesela gıda ithaline. Dayanan falan filan gibi e, ekonomik işletmelerdense e, yerel ve daha çok yereli kullanan. Tabi işte yine her yerel işletme yereldeki mal, malzemeleri kullanıyor olmak zorunda değil ama işte yerel malzeme kullanılan yerel işletmeyi daha fazla mükafatlandırabilirsin mesela böyle bir sistemde. E, ciddi anlamda e, şey yapıyor yani e, en azından karbon ayak izini azalttığı biliniyor yerel e, yerel Para birimlerinin. Yine yani bunu kesin olarak söylemeyeyim ama yerelleştirdiği için ekonomi böyle bir etkisi var. Ee, i̇kincisi daha çok paylaşmak ve daha fazla yeniden kullanmak. Yani bu özellikle işte LED dediğimiz yerel mübadele şeyleri ve işte değiş dokuş ağlarında. Yani ikinci el ya da işte az kullanılmış falan filan gibi yani böyle bir şeyleri paylaşma ve yeniden kullanma gibi pratikleri desteklediği için yine çevresel. Yani çok daha az atık yaratıyor, çok daha az üretim talebi oluşturmuş oluyor. Ve daha yani bu artık birazcık da şu tabii, yerelde o komünite halini desteklediği için ve yani oradaki o değerleri yani toplumsal, nası diyeyim dokuyu sağlamlaştırdığı için biraz daha yani toplumsal ve çevresel olarak daha duyarlı olmaya başladığını insanların hani anekdot olarak da anlatıldığını biliyoruz. En son söz vermiştim onu da anlatayım. <gülüyor> Dayanışma ekonomidir, yani aslında bu program programda uzunca süredir bahsettiğimiz kooperatifler işte farklı piyasalar sosyal piyasalar bunların birbirleri nasıl ilişkisi birçok kooperatif ee, belki burada bahsettiklerimizin hepsi değil ama birçoğu e, böyle tek başına bir kooperatif olarak durmuyor zaten ve yani bir dayanışma ekonomisi ağının içinde yer alıyorlar. Yani nasıl kapitalizm bir aslında cephe olarak üzerimize geliyorsa hani ona karşı bir cephe oluşturmak, bir alternatif dayanışma ekonomisi... E, işte korunaklı bir cephe oluşturmak amacıyla e, ve genellikle bu ağların işte geçenlerde de bahsettiğim Solidarius gibi e, kendi para birimleri var bunlardan bir tanesi de e, bu e, programda da adımızın adı geçen işte kooperatif integral katılanın e, kullandığı cec e, kullandığı para birimi Eko Eko bir kere yani kooperatif ve integral katılan bunu daha detaylı anlatacağımız bir program olacak o yüzden çok fazla anlatmak istemiyorum ama bir kooperatifler ağı yani zaten bir yerel ekonomi ağından farklı olarak farklı olarak yani biz kooperatifte çalışmıyorsak senle ben öyle o integrele giremiyoruz. Yani on, evet. O sadece üreticiler için var olan bir ağ ve daha çok bu kooperatiflerin birbirlerinden alışveriş yapması yani hammadde girdi ve çıktılarını birbirlerinden sağlayarak kapitalizmden ve kapitalist piyasadan ne kadar e, mümkünse o kadar özleşebilmeleri için, araçları e, da ortadan kaldırabilmeleri için. Aynen evet. Yani hem kendileri için hem e, yani ağın kendisi için kurulan bir e, yani ağ aslında. E, ve bunu daha da kolaylaştırmak için alternatif bir para birimi kullanıyorlar. Yani işte diyelim ki senin işletmenin o gün e, eurosu çok yok. Yani euroya erişim yok, nakde erişim yok. Ama yani senle ben hala bir şekilde bir alışverişimizi yapabilmek istiyoruz. Ben sana ürettiğim vereceğim, sen ona başka bir şey yapacağım falan filansa. Hani bunu fasilite edebilmek, kolaylaştırabilmek için alternatif bir para birimi kullanıyorlar. Ve genellikle o alternatif para biriminin içindeki... Yani o ağdaki e, kooperatifler birbirlerine güzellik yapıyor tabii ki. Yani dışarı satarken daha belki biraz daha pahalı satıyordu da işte birbirimize satıyorsak o alternatif para bir, birimi üzerinden daha ucuza e, satıyoruz. Burada bir euro bir ekoya eşit yani yine birebir endekselmiş bir sistem ama şöyle bir şey var. E, tabii bunlar, yani bu belki biraz tuhaf gelecek insanlara ama e, bence güzel euro ekoya çevrilebiliyor ama eko euroya çevrilemiyor. Yani sisteme girdin eco, çıkmak istiyorum ekolarımı euro yapayım diyemiyorsun. Bristol Pound'lar çevrilebiliyor mı? Onlar çev onlar da çevrilemiyor diye hatırlıyorum ama onlar zaten bir e, şeyi var. Yani son kullanma tarihi olduğu için Hı. birazcık o, o böyle daha kendini e, kendi kendini garanti eden bir şey. Belki de çevriliyordur. Çok emin değilim. Ona bir daha bakayım. E, şöyle bir şey oluyor. Ha. Eko yani C.C.'nin sisteminde, C.C.'nin sisteminde belli bir miktar eko üzerinden borçlanabiliyorsun birbirine. E, ya da sistemin kendisine. Yani çok fazla değil ama en azından bir miktar e, borçlanabiliyorsun. Bir kendi şeyleri de var. Yani karamı gütmeyen ve sadece aslında sistemi çeviren bir banka. Türü bir şey de var. Ve yani bildiğim kadarıyla bugüne kadar gayet iyi işlediğini ve e, özellikle de kriz zamanlarında. Yani işte İspanya'nın içinden geçtiği birkaç krizin e, ve işte Euro yok ortalıkta ve yani bütün işte bir sürü nedenden dolayı anlattık. İşte yani özellikle kriz zamanlarında bir para kıtlığı oluşuyor. Öyle zamanlarda bile aslında üretime devam edebilmeleri ve kendilerini geçindirmeye devam edebilmelerinin en büyük nedeni olarak bu alternatif para birimini görüyorlar. Ama SİİK'ten daha fazla bahsedeceğiz ya yani İntegral'den. O yüzden ben buradaki istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Benge Akbulut ile